Subhanallah wa aidan wal mar'atu manhiah 'an al-ikhtilati bil rijal ma'mura bi luzumi al ki wal mar'atu manhiah al ikhtilati al rijal erkeklerle karışık otturması ve bulunması kesinlikle yasaklanmıştır dolayısıyla diyor ma'mura tun bi luzumi al diyor kadının yeri evidir ve evinde istikrar Yani çarşıya, pazarlara, şuraya, buraya kadın ne yapmayacak? Gitmeyecek. Kocası var, oğlu var, amcası var, kim var, ne varsa, ne ihtiyacı varsa onlar ihtiyacını görecekler. Yani kadın bu hele hele bu zamanda ki bu o zaman. Bu ne zaman? 450 senesinde bunu söylüyor bu mübarek. Peki bu zaman otobüse biniliyor. Aynı bir genç ve bir genç kız ve bir genç erkek aynı otobüsten yan yana bu. Koltukta oturuyorlar. Öyle değil mi? Veyahut da belediye otobüslerinde şurada oturuyorlar, burada oturuyorlar. Ayakta kadınlar ve genç kızlar ve genç erkekler ha böyle birbirlerine yapışarak belediye otobüsünde ne yapılıyor? Yolculuk yapıyorlar. Allah korusun. Ha bu şekilde. Özellikle okuldan şuradan buradan çıkıldığı zaman o kalabalık anlarda Otobüs şey gibi oluyor. O kadar ki sıkışıyorlar ki aynen a böyle birbirlerine yapışıyorlar. Erkeğin önü, kadının arkasına kadının önü, erkeğin arkasına böyle birbirlerine yapışıyorlar. Hangi dinde yazıyor bu? Eğer bu 450. senesinde diyor ki bunlar bir araya gelmeyecekler. Ya bu zamanda İslam yani İslam devleti olsun olmasın, nerede olursan olsun. Biz devletleri konuşmuyoruz. Bizi ilgilendirmez devletler. Biz de burnumuzu devletlerin işine sokmayız. Biz burada bir babanın kendi evini sevk idare etmesinden konuşuyoruz. Bir baba çoluk çocuğunu Allah'ın emir ve yasaklarına göre yönetmekle mükelleftir. Tamam mı? Bu baba öleceğini biliyor. Her baba öleceğini biliyor. Her Müslüman baba Allah Celle Celaluhu tarafından bazı kanunlarla emir ve yasakların olduğunu biliyor. Tamam mı? Bunlar haramdır, bunlar helaldir. O zaman haramları irtikap ettiği zaman bu dünyada eğer cezasını göremeyecekse bu masiyet üzerinde ölürse <gülüyor> öbür dünyada mutlak manada Allah onu affetmese cezalandırılacaktır. Tek kelimeyle. Çünkü zahiren yaptığı şey masiyettir. Bu masiyeti irtikap eden insan Allah onu affetmezse Allah celle celalühu onu cezalandıracaktır. Ama iman üzerinde öldüyse cezası bittikten sonra cennete gidecektir. Ama bu masiyettir, masiyettir. O zaman bu baba sorulacak. Tıpkı bir babanın oğlundan, oğlu, oğul babaya itaat etmediği zaman nasıl baba oğuldan hesap soruyorsa veyahut da bir öğrencinin öğretmenin verdiği bir ödevi yerine getirmediği zaman nasıl bir öğretmen o öğrenciden hesap soruyorsa Nasıl bir patron bir iş, işçiye iş verdiği zaman ve o işçi o işi yerine getirmediği zaman o patron o işten hesap soruyorsa öyle değil mi? Burada da Allah Celle Celaluhu o babadan ve anneden soracak. Babadan ve anneden soracak. Ama sorduktan sonra onun şeyine kalmış Allah'ın dileğine kalmış. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Ama zahiren, Müslüman gördüğü zaman bu nedir? Bu masiyettir. Masiyetin karşılığı nedir? Azaptır. Ama azap edebilirler, azap etmiyor. Tıpkı baba çocuğu masiyet yaptığı zaman baba dilerse o, o ama ceza verebilir, dilerse affedebilir. Öğretmen yine o şekilde öğrenci ödevini yerine getirmezse, öğretmen dilerse ona ceza verir, dilerse ona ceza vermez. Bir patron işçisine yine o şekilde vereceği ceza artık Artık hangi ceza uygunsa o şekilde. Patron örneğin mesainde mesai, mesai ne yapar? Keser. Yevmiyesinden keser. Yarım saat mı kaldı? Bu işi yerinde mesela diyelim ki e, bin riyallık ise, bin liralık ise bu bin liralık olan işi yaparken eğer zarar edecekse zarar ettiği paranın paranı paran, ne yapar? Ondan keser. Ama kesmeyebilir. Allah Celle Celaluhu da burada isterse kendisi azap eder isterse azap etmez ama bu masiyettir masiyettir dolayısıyla baba çoluk çocuğundan sorulacağından yüzde yüz iman etmesi gerekiyor <gülüyor> dolayısıyla baba elinden geldiği kadar bu gibi yerlerde hanımına, hanımlarını ve kızlarını bu gibi yerlerde ne yapacak ağlık koyacak ve koymakla mükelleftir aksi takdirde Allah Celle Celaluhu karşısında sorumludur Vakit bitti. Tayyib. Vakit bitti. İnandan dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu dilerse yani ömür ve verirse inşallah bu konuya devam edeceğiz. Sadallahu alem. Vesallallahu selam ve barik alâ nebiyinâ Muhammed ve ve